Efendim oruçla alakalı bir soru var. Oruç tutmak isteyenler şimdilerde imsak 06.20'de oluyor demiş. Tabi hangi şehirden yazdıklarını buraya not etmemişler. E, bu saate göre mi sahur yapmalı yoksa daha erken kalkıp e, sahur yapmak tereddütte kaldık bu ikilem arasında. E, hangisine uyalım hocamızdan Allah razı olsun şimdiden teşekkürler demiştik. Ee, şimdi yazın oruç tutuyoruz. Çok uzun oluyor değil mi? 17-18 saatlik bir zaman. Evet. Ee, kış vaktinde bu tersine dönüyor. Yani Cenab-ı Hak e, ne yapıyor? E, Gece ile gündüzü e, zaman olarak değiştiriyor. Yezid diyor zaten. Artırmak. E, şimdi kış vaktinde, kış mevsiminde hı hı. geceler uzun olur. Yazın da bunun tersi olur. E, yazın Oruç tuttuğumuzda bazı kişiler bizi ne olarak eleştiriyorlardı? Efendim vatandaşa çok uzun süre oruç tutturuyorsunuz. Zira efendim bir iki saat daha yemeli gibi bazı böyle e, hakla hakikatle uyumlu olmayan kelam ediyorlar idi. Biz bunlara itibar etmiyoruz. Oruç hangi zaman dilimleri arasında tutulmalı? Tarifi nedir? İmsakla. Akşam arasında yeme içme ve orucu bozan şeylerden uzak kalma şeklinde tecelli ediyor. Bugünlerde Ankara'da 6.20'de başlıyor imsak. Evet. 6.20 öncesi 6.19'da yeme içme fiili bitecek ve akşam ezanıyla birlikte oruç sonlandırılmış olacak. Peki Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyesi nedir? İmsak vaktine yakın yemek yenilmesi tavsiye edilmiş. Yani 6.20'de eğer imsak oluyorsa Müslümanlar 6.19, 6.15 neyse o civarlarda 6'da başlamak suretiyle daha önce de olabilir. İmsak vaktine biraz daha yakın zamanlarda yemek yemek suretiyle oruca hazırlığını yaparlar. Evet. Dolayısıyla bugünlerde imsak 6.20'de oluyor biz beşte mi bırakalım gibi herhalde akla gelen şeyler var. Hayır, imsaktan önce yeme içmeyi bitireceksiniz, niyetinizi yapacak ve akşam ezanıyla birlikte orucunuzu sonlandıracaksınız. Uygulama bu şekilde cereyan edecek. Peki hocam.